Tüm mevcudatı yaratan Yüce Allah'a olsun. Önderimiz, kılavuzumuz, rehberimiz ve her şeyimiz Muhammed Aleyhisselam'a, ashabına yetiştirmiş olduğu o güzde talebelerine ashab dediğimiz ve kıyamet kopuncaya kadar gidecek tüm müminlerin üzerine salat, selam, tayyat, ikram olsun. Kıymetli kardeşlerim turamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pura'mız bütün özelliklerle Artık o güzelliklere sahiptir, Güzelliklere diyorum ben. Temennim budur. Devam ediyor. Ülkemiz için, insanlık için bu programların hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hatırlarsanız geçtiğimiz ders, mesken ve ev arasındaki farkı ortaya koymaya çalışıyordum. Oradan devam edeceğim. Evlerimizin mesken özelliğine kavuşması, mesken olması, sükunete erdirilmesi konularını, Sizleri hep paylaştım. En son olarak dedim ki cennetteki barnacak yerlerimiz inşallah biz de gideriz. allah Teala Töybe suresinin 72. ayetinde وَمَسَاكِنَ tayyibe buyuruyor. Temiz meskenler bakıyorsunuz dünyadaki yaşamış olduğumuz Adem Aleyhisselam'dan başlamış olduğumuz karı kocanın oturmuş olduğu yerlerde mesken gözlüğüyle Baktığımız zaman sükunet ve sekinet dediğimiz o güzelliklerle işli dışlı olma noktasına gidiyoruz. Ama ne yazık ki dedim günümüzde mimari anlamda evlerimiz öne çıktığından dolayı evlerimizi manevi ve ahlaki anlamda ve alanda pek ele almıyoruz. Halbuki öncelikle evlerimizi manevi ve ahlaki boyutuyla ele alıp daha sonunda mimari özelliğinde buna katmış olsaydık, daha güzel bir düzen ve intisamı ortaya koymuş olurduk. Evlerimizi manevi ve ahlaki anlamda el almakla beraber, mimari anlamda da el aldık ve karı kocaya oturtturduk. Allah da diyordu, ey Adem sen ve Zevcen Havva beraberce işte yerleşin buraya. Ancak, ancak bir yasak getiriyor Allahu Teala. Oturma şu ağaca yaklaşmayın. Yasaklama var. Adem Aleyhisselam'la Havva annemizin yaşamış olduğu mahiyetini Allah bilir tabi O cennetteki hayatta Allahu Teala oturun şu cennette ancak şu ağaca yaklaşmayın diyor. Yasak bir ağaç koyuyor Allahu Teala. Ne demek bu biliyor musunuz? Ey Ali ile ey Fatıma Beraberce Sen de falan mahalledeki Falan apartmanın falan dairesine Oturun Ancak Allah'ın çizdiği Sınırları katiyen Çiğnemeyin ihlal etmeyin Sanki cennetteki Adem Aleyhisselam'da Havva annemizin oturmuş olduğu Meskene eve karşı Şu ağaca dikkat edin Yaklaşmayın diyen Allah Dünya Evindeki meskenlerde oturan Kullarını da bir Sınır getirmiş Nedir bu Evlerimizde yani meskenlerde Aile yaşam Tarzımızı Yaşam biçimimizi belirleyen Kurallar Allah'ın Çizmiş olduğu Helallar ve haramlardır Her ne kadar Biz bu dünya meskeninde yaşasak dahi Allah bu evlilik hayatımızla Alakalı bir takım helallar ve haramlar ortaya koymuş. Bu helallar ve haramlar hususunda dikkatli olun. Babanız Adem ne yaptı? O yasaklamış olduğum ağaca yaklaştı, meyvesini yedi, kendilerini yerine buldular. Siz de tertemiz pırıl pırıl döşemiş olduğunuz o eve oturmaya başlayıp da Allah'ın helallarına, sizin için takdir ettiği haramlara, hukuki prensiplere riayet etmezseniz siz de Allah'ın sınırlarını çiğnemiş olursunuz. Artık eviniz bir nevi otel veya lokanta statüsüne düşürür bir anda. Gider maneviyatı, gider güzelliği. Nerede o cazibe merkezleri? Nerede o sevgi? Nerede o muhabbet? Nerede o hukuki yapı? Hepsi geçer gider. Öyleyse karı koca arasında o 80-90 metre 100 metre karelik evde ne olacak? Karşılıklı sevgi. Başka şefkat. Şefkat. Adalet Nezaket Tolerans Hoşgörü yani Paylaşma Sadakat gibi Yüce değerler Ahlaki yüce değerler Ancak Mesken özelliği taşımış olan evlerde yaşayabilir Sizin evinizin Yani meskeninizin O iç dizayındaki dönen çarkta Siz güzelleştiren ne? Karşılıklı sevgi Karşılıklı saygı Şefkat Merhamet, adalet, nezaket Yani kibarlık tolerans, müsamaha, paylaşma Bunlar nasıl yaşayacak? Nasıl yaşayacak orada? Allah'ın sınırlarını çiğniye çiğniye Bu güzellikleri yaşayabilir miyiz? Mümkün müdür? Yaşayamayız Yani adeta Karı kocanın yaşamış olduğu o evlerimiz Bir nevi iklim Gibi yaşanan bir iklim Bir ortam oluşturulmuş oluyor Yani yüce değerlerin Orada yetişmesi lazım. O ailenin mesken, ev ortamındaki sükunetten, sekinetten kaynaklanan bir güçle o evde bu güzellikler böyle sirkülasyon olarak dönecek ve böylece onlar muazzam bir şekilde boy boy veren bir meyve ağacı gibi yükselmeye başlayacaktır. Bunu yaptığımız zaman evlerimizdeki huzuru, saadeti, Bereketi kitaplarda okumak değil, sürekli kendimizi o yaşamış olan ortamlarda bulmuş olacağız. Bakımdan Kur'an-ı Kerim genel hatlarla bu evleri ikiye ayırır. Bir, hısın der. Hısın, kale gibi sapasağlam, sağlam evler. İkincisi, günaha, isyana müsait hale getirmiş olan evler. Onun da Ankebut. Ankebut. 300 bin liraya almış olduğun villa, köşk, günahlara, isyanlara, müsait hale getirmen sebebiyle ne oldu? Ankebut oldu. Örümcek evi. O örümcek eve, çağımızın her türlü çağdaş günahına girmen müsaiti var. Çünkü. Frekans çok çünkü. Böyle mi olmalıydı? Şu yalancı dünyada, şu geç dünyada. Nuh peygamber gelse, bize şöyle bir baksa. 950 sene yaşamış olan bu peygamber bizim 63 senelik önümüze bakmışlar. Yani bir parçacık bir hayat için değer mi bunlar mi yani. 950 senelik bir yaş yaşayan bir insanı şimdi geçeceksiniz. İşte 30 60 yaşı ha bir kahve içim kadar bir zaman dilimi. Bir yemek pişirme zamanı kadar geliyor. Bir günlük bir hayat gibi sanki. Değer mi yani bunlar? Bu ebedi olarak... ...sanki yaşayacakmışız gibi yapmış olduğumuz ev... ...ben karşı değilim bu evlere... ...fakat ya bu evlerimize... ...bu günahlar ne kadar rahat girmeye başladı ya... ...nerede barikatlarımız... ...gönül barikatlarımız yok... ...fikir barikatlarımız yok... ...hukuki barikatlarımız yok... ...neyle engeleceğiz biz bunlara... ...gel, sen de gel, sen geciktin sen de gel... ...saat 12'de gel ha şimdi çocuklar daha biz... ...uyutmadık çocuklar bu uyusun... ...sırası sana gelecek saat 12... ...sen de gel, sen de gel... Yüz kızartıcı suç işlercesine böyle evimizi sanki meleklerden sır. Allah görmüyor Allah bilmiyor artık buraya gerek yok. Hayat budur. Burada başla, burada yaşar, burada bitir. Eshebtum daibatum fi hayati'm dünya Yedik, içtik, gezdik, dolaştık. Hayat bu mudur Allah aşkına? İşte böyle bir ev ortamı Ankebut diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ankebut yani örümcek ağı ile özdeşleşmiş olan evler. Her ne kadar senin betonunda, çimantonda, demirinde kuvvetl olsa dahi o Allah indinde nedir? Çürük bir ev. Örümcek evi, örümcek evi. Evlerinizi hiçbir zaman mesken özelliğinden uzak tutarak değil, o meskenliğin sükunitini elde ederek yapmaya çalışın kıymetli kardeşlerim. Bu hususta şunu bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Lütfen bizi dinleyen kardeşlerim not alın. Bakara suresinin 248. ayeti. Bu vermiş olduğum mesajları da bünyesine çeken bir ayettir. Orada İsrailoğullarının sükunete ermesini Allah anlatır. O peygamber kavminin İsrailoğullarının Sükûnete, huzura, rahatlığa girmesi için Allah o dönem için bir tabut yaratmış. Tabut. Bildiğin tabut. Mayatine Allah bil. İçerisinde diyorlar Musa peygamberin işte elbisesi vardı, kapkacak vardı, bastonu vardı, asası vardı. Şimdi İsrailoğulları sittele girdiği zaman canı sıkıldığı zaman savaşacakları zaman bir işte başa olmak için ya Rabbi bize tabutu gönder diye dua ederlerdi. Ait okursanız anlayacaksınız. Bir de bakarlardı ki melekler omuzlarını almış. Tabut geliyor. Tabuta böyle bakarlardı. Hızır bulurlardı. Feyiz alırlardı. Motivasyon sallardı. Güç kuvvet elde ederlerdi böyle. Tamam. Sonra geçer giderdi tabut. Onlar da doymuş artık. Baktığım bir hafta sonra gene bir sıkıntıyla başladılar. Ruhi bir depresyona girdi. Sıkıntı canı sıkılıyor. Üflüyor püflüyor. Ya Rabbi tabutu bize gönder misin diyorlardı. Karşımda güçlü bir ordu var. Onu nasıl yeneceğiz? Şu tabutu bize gönder. Tekrar bakın tabut geldi de böyle. Bakarlardı mest olardı. böyle sanki bir enerji alıyor gibiymiş böyle. Manen, ahlaken, edemen güzelce motivasyon allardı. Hayat böyle devam ederdi. Allah bu ümmetin huzurunu dıştan çekti, içine verdi. Sizin huzurunuz İsrail oğullarının Tabuta gibi dışarıda değil. Sizin huzurunuzun yeri neresi? Kalbiniz. Başka evlenerek oturmuş olduğunuz eviniz diyor Kur'an-ı Kerim. Nahu suresinin 80. ayet evinizin huzurunu, fekinetini, sükunetini Fetih suresinin 4. ayette Allah tarafından gelen kalbinize inen sükuneti feyzi ortaya koyar. Şimdi diyorum ki buradan mesela ben ziyaretlere karşı değilim. Efendim Sirt'e gidelim, Sirt'te Veysel Karani'nin türbesi var. Şimdi oraya gidiyorsunuz, İsrailoğullarının şöyle tabuta bakıp da bir şey alacağım gibi bir bakışa giriyorsunuz. Buna tevessü etmeyin diyor işte. Yapmayın bunu Allah aşkına. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri hatırlarsanız, müritle beraber gidiyor, arkasında müritleri böyle. Bir tanesi müridin biraz şekle önem veriyor. Şekle surete biraz önem veriyor tabi. Diyor ki sultanım, efendim ne olursun şu mübarek cübbeni versen de teberrken onu ben de alsam, onun içerisine girsem. Yani böyle istiyor dilimcim. Yani. Cüneli Bağdat adetleri o şekilci müridine şöyle bakıyor. Evladım diyor. Cüneydin giymiş olduğu cübbe değil. Cüneydi bir hayvan gibi boğazda da yüzteler de sen Cüneydin deresini içersen girsen yine bu iş olmaz diyor evladım. Olmaz. Kalbinle işe başlayacaksın. Huzurun adresi burası. Gönlünüz dış dünyalarda değil, içinizde. İçinizde. İçinizin çalıştırabilecek mıknatı tane getirmek için yapılacak işlemlere dikkat etmenizi tavsiye ediyor. Tasavvuftaki füyüzat ilahiyenin oluşum veya gidiş şekilleri konumuzun dışında ama bu çerçevede el alınması lazım. Bundan dolayı da biz sekinet konusunu, evlerimizin mesken konusunu burada kapatıyorum. Çünkü bundan sonra geriye devam edeceğim konular gelecektir. Çünkü bir karı kocayı nikahını kıydık, baş başı bıraktık. Evlilik hayatının sirkülasyona dönmeye başlamıştı. Bana dikkat et. Bu ev hayatınızda dikkat edeceğin, mutlu olacağın, saadete ereceğin nice, nice mevzular var. Sen bunu bilmiyorsun veya bilir zannediyorsun veya uygulamıyorsun. Hatırlatıyorum, uyarıyorum, ikaz diyorum. O zaman iyi dinle diyorum ve başlıyorum. Evlilik hayatından bir başka konu vardır ki, buna Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 187. ile açıklık getirmiştir. Elbise. Elbise kelimesini kullanır. Karı koca hayatı öyle bir şeyin içeriği, sanki bir giysinin içerisine girmiş. Yani iki ceset bir cesette bir araya gelmiş. Adeta. Bir olmuş. İki ceset birleşmiş. Acaba niye Cenab-ı Allah libas takva diyoruz. Araf suresinin 26. ayetinde takva elbisesinden bahsediyor allah Teala. Eşler yani karı koca dış etkilere karşı, kendilerinin dışındaki hayattan gelebilecek günahlara karşı birbirlerini koruyan bir kalkana sahiptir. İşte bu takva elbisesidir diyor Kur'an-ı Kerim. Her birisi diğerini korur. Mesela karı koca aile sırlarını dışarıya sızdırmazlar. Çünkü Allah karı kocanın üzerine bir takva elbisesi koymuştur. Takva ne demektir? Koruyan. Koruyan. Dış etkenlerden koruma imkanına sahip olan bir güçtür. Allah da evlilik hayatına bir takva elbisesi giydiriyor. Siz birbirlerinizin örtüsüsünüz, libasısınız, entarissiniz. Ne dersen deyin ve birbirlerinizle karşı güç olursunuz. Biriniz, ikiniz, ikiniz, biriniz gibi dış etkenlerden gelecek Tüm tehlikelere karşı birbirinizi korursunuz diyor. Bu elbisenin materyeli sermayesi, iş dinamiği nedir? Allah'ın emir ve yasaklarına sevgi ve saygıyla bağlılık anlamına gelen takvadır. takvadır. Bu koruma öyle bir özelliğe sahip ki peygamber efendimiz karı kocadan bir tanesi Birbirlerine sır verirler. Daha sonra işlerinden biri tutar bu sırrı birine ifşa eder. İşte cehennemliklerde azabı en şiddet olanından bir tanesi de aile sırlarını dışına götüren kimsedir Peygamber Efendimiz. Unutmayın. İnşallah gelecek bu konu. Aile arasında geçen sır özelliğindeki konuları ancak sıkıntı hale geldiği zaman mahkemedeki Hakimler öğrenebilir. Başka öğrenemez bunu. Yasaktır. Allah bunu başkasına müsaade etmiyor. Ya aile mahkemesini kuracaksınız ki o da gelecek dersimize ilerleyen bölümlerinde. O da bir mahkemedir çünkü kızım derdin ne? Yavrum derdin ne ki sen böyle hale geldin? İşte bunun nedenlerini sebeplerini öğrenecek tek bir merci vardır. Mahkemedeki yetkili hakimdir. Biz şimdi aile sırası, karı kocasını Koca karşısına lülüm ediyor böyle Allah Allah Annesini anlatıyor babasını anlatıyor Ya sen bitti ya Ya senin teli sen sen aldık Sen artık annenin babanın birinci derecede akrabası olmuştun Senin evin değişti artık Kocan Kocanın hakimiyetine girdin bak Eviniz orası Sen niye tekrar annene gittin koştun Kocanın sırrını götürdün Ne diyeceksin yarın huzuriyata peygamberine nasıl bakacaksın sen Annenin sana fiziki yakını seni aldatmasın Söyleyemezsin sen bunu. O bir sır çünkü. İnnehu sırrün la tunşar. O bir sırdır, ifşa edilemez. Üst kattaki hanım geldi diyelim. Ya kızım, yavrum. Ya sen niye böyle akşam sabah ağlıyorsun? Derdini bana söyle. Yok, söyleyemezsin sen. Kocam buna müsait çünkü. Sen kocadan dedin ki, ben, evet bana şunu yaptım, bunu yaptı Ben de gidip söyleyeceğim, dese ona razı olurum olmaz. İlla kocana sormak şart mı? Peygamber bunun üstüne koymuş. Aile sırlarını kim ki dışa taşıdı, cehennemdeki en eşittir onların kategorisinde kendin hazırsın. Hepsi. Bu. Bundan dolayı Allahu Teala bizi karı koca bir libasa bürümüştür. İkisinin etken gücü dıştan gelecek tehlikelere karşı kendisini koruma üzerine haiz takva ile Allah bir barikat kurduruyor. Gel diyor ki bunu ortaya koymak mümkün. İşte sırları bununla buluşturdum. Aile sırlarınızı önce ahlakı boyut, edebi boyut olarak karı koca arasında konuşun. Efendi veya hanım şimdiye kadar cahillik yaptık. Şu oldu veya bu oldu. Sen hakkını bana helal et. Ben de hakkımı sana helal edeyim. Allah için bir daha sır niteliği olacak aile sırlarımızı söylemeyelim. Ne sen anana babana taşı. Ne de ben anama taşın, Taşta ne oldu ki zaten? Kavga büyüdü, nefret büyüdü. Azaldı mı sanıyorsun Çünkü onlar duygusal hareket ederler çünkü. Haklılığın yanında değil. O merhametle, kendi duygusallık kimliğine, her şeyin yüzüne hakim kollar olan olur bu seferde. Aile hayatının bir başka bölümüne geldim şimdi. Bu bölüm mevette. Mevette. Hani çok çok önüne durmuş olduğum bir konu. Mevett Rum suresinin 21. ayetiyle bizim evimizi yani meskenimizi aile yuvamızı böyle kuşatan tabiri caizse sevgi yuma ile beraber teslim alan bir özelliğe sahiptir. Mevett Karşılığını bulan sevgi demektir. Bir sevginin mevette olması için o sevginin karşılığını bulmak lazım. Sen kocanı seviyorsan kocan da seni seviyor. İşte bu karı koca arasındaki bak gönüllerde bulunan sevgiler takas yapıyor. Sen beni seviyorsun ben de seni seviyorum. Karşılığını bulan sevgiye mevette denir. Sen bu mevetteyi Kullandığın halde karşı taraf kullanmıyorsa bu nevette özelliğini sarsmıştır. Veya nevette sevgi dediğimiz değer bu öyle bir özelliğe sahip ki ferdin gönlünden çıkar aile hayatına aile hayatından topluma ve daha sonra tüm dünya insanlığına yayılmaktadır. Bu da bir enerjidir. Nasıl ki nasıl ki o sükunet kanunu neydi? Hem cazibe hem de sevmek kanunu olarak tarif ettiğimiz gibi meveddeh dediğimiz Allah tarafından verilmiş olan bu güzel bir nimet. Ferdin kalbinden bir çıkıyor ailesine gidiyor. Hanımına gidiyor. Hanımından kocasına gidiyor. Karı kocanın bileşkesinden dünya gelen çocuk oluyor. Çocuk aslında bir toplumu oluşturan nesnenin bir tanesidir. Ne oldu? Fertten aileye, aileden topluma ve daha sonra tüm dünyaya böyle dalga dalga dalga ne yapılıyor? Yayılıyor. Bundan dolayı sevgili Peygamber Efendimiz "Vela tu'minun hatta tahabbu. Birbirlerini sevmediğiniz zaman mümin olamazsınız." diyor Peygamber Efendimiz. İman etmiş olmazsınız. Bu gönülden gönüle Böyle yayılan bu meveddeh dediğimiz sevgi öyle bir sevgidir ki bitme tükenme bilmiyor çünkü. Allah bunu Rum suresinin 20. ayetinde beyan etmiş olduğumuz gibi, açıklamış olduğumuz gibi evlenmiş olan mümin kadın kulunun kalbine ve mümin evli olan erkek kulunun kalbine lütfediyor. Mecanen karşılıksız olarak iki gönül sevgi takasına başlıyorlar. Genler aracılığıyla Siperim ve yumurtalık rahimde buluşu veriyor Ve derken Allahu Teala 9 ay sonra nur topu gibi bir çocuk ihsan ediyor Aslında toplumun bir ögesi olan bu çocuğumuza Anneden babadan gelme bir mevette sevgi oluyor Çocuk derken o büyüyor evleniyor Derken toplum meydana geliyor Ne oldu bir anneden bir babadan çıkan mevette Bir de baktınız ki 70 milyon insanı bir buçuk milyar Müslüman alemini ne yaptı kuşattı? Bu bakımdan bir buçuk milyar mümin insan birbirlerini sevmekle mükelleftir. Walla tu'minun <Sessizlik> hatta ta bu siler birbirlerini sevmedikçe Allah'a iman etmiş sayılmazsınız diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi düşünüyorum, ben yani bir mümin kardeşimi sevmekle mükellefken. Evlenmiş olduğum hanımımı, nikahla nikahlanmış almış olduğum hanımımı bu konudaki sevgi kimliğimden mahrum tutmanın, uzak tutmanın mantığı nedir o zaman? Bunu dikkatinize sunuyorum önce. Öyleyse karı kocanın yaşadığı ve eve hakim olan bu mevette dediğiniz bu mubarek İlahi bir nimet olarak Görmüş olduğumuz Bu sevginin acaba Yaptırım gücü nedir aileye Değil mi? Bakalım mevette yani ilahi bir sevgi yüce Allah Bizim taşıyabileceğimiz Kıvama sokarak Bize verdi Nişanlandık, nikahlandık Evlendik, evlilik hayatını Başladı, buyur Muazzam bir sevgi sermayesiyle bakalım bu çark nasıl dönecek? Bu evlilik hayatını devam ettiren karı koca hayatında bu nevetteh dediğimiz sevgimizin bakalım yaptırım gücü nedir? Hani kanunların yaptırım gücü var ya, ahlaki prensiplerin yaptırım gücü var ya. Şimdi bakalım bu sevginin yaptırım gücü nedir? Size hem de değerli dinleyenlerimize Madde madde azar azar dozajını çuvalta çuvalta takip etmeye çalışacağım Bir Meveddeh sevgisinin yaptırım gücünün bir tanesi O evde buyurganlık tavırlarını kaldırır Allahu Ekber Buyurganlık Karı koca hayatına buyurganlık pek işe yaramıyor Biliyor musunuz? İlahi emirler Allah adına vemur ehli bir salat deniyor da. Yani ehli namazı emredit ama bu emri de biz güzelleştirerek söyleriz elbette ki. Bu emir anyak daha güzel söylenir. Babaya farklıdır, çocuğa daha farklıdır. Böyle tek bir tek düze söylenmez. Karı koca bu ırkanlık olarak değil, birbirlerine meveddet sevgisinin yaptırım gücü lütfenliği getirir. Lütfen, yani rica, bir üstü istirham etmek. Bu var ya, erkeğin otoritesini zetelemez. Yani bir hanımefendinin evli hanımına kalk bir su getir demesi, bir tarafa koyalım, müsaitseniz bir su getirebilir misiniz demesi çok farklıdır. Bu farkın arası dağlar kadar farklıdır. Çünkü kadın psikolojisi yapısında o emir almaya değil, nasihat ve ricaya müsait olarak yaratılmıştır. Bundan dolayı ne diyor? Ya nasıl olsa bu görev yapılacak. Ne olur Allah aşkına şu gönlündeki sevgi birikiminin, mevetteğin gül hatırı için yaptırım gücünü devreye koy. Kalk bir su getir diyeceğine su getirebilir misiniz? Dilin mi aşındı böyle desen? Ne oldu? Yani erkek otortem bir gitti sarsıldı. Halbuki bir memursan müdürüne ne kadar da kibarca pek efendim diyerek bir bardak su getirirsin. Halbuki müdürün sana ne yapar? Rızkına sebeptir. Rızkı veren Allah'tır sana. Başka ne yapabilir ki müdür sana? Ama bu hanımın ne yapıyor sana? Her şeyini yapıyor ya. Hayatta meşru Yapmadığı bir şey yok. Ananın yapmadığını sana yapıyor. Babanın yapmayacağını da yapıyor. Yediriyor, içiriyor, yatırıyor, kaldırıyor ve Vesaire yapıyor Sen belli yaşta Ananla beraber yatağı yatamazsın beraber yat Ayıp değil, ola caiz ama olmaz canım bu iş. En mahrem hayatını Paylaştığın bir hanımına Bunu desene ne olur yani Bir maaş yüzünden Bir rütbe yüzünden üstüne göstermiş olduğun Bu hürmet ve yakın ilişkisinin Ne olacak bir de hatır için Mevettehin hatırı için Emir ve talimatlar değil de bir de rica ortamını, nezaket ortamını böyle, lütfen ortamını bir yaysak pozitif enerji olarak bu evimizde. Bunu kızımız da görse, oğlumuz da görse, annesinin babasının bu güzel ikili diyaloğunu bir eğitim olarak sünger gibi içine çekse, otomatikman eğitilse, 18 yaşına geldiği zaman evliliğe hazırlamış olan bir kızımız çok şükür. evliliği hazır olan bir gencimiz ahlakım müsait, edebi müsait Beşeri münasebetleri yerinde her şey mükemmel Bu evlilikten Zarar gelir mi kardeşim? Gelir mi Allah aşkına söyle Meveddehin Yaptırım gücünün bir tanesi Buyurganlık tavırlarını Kaldırır İki Kuvvete Yani güce dayalı iktidara son verir Evlilik hayatında Kuvvet ve güce dayalı bir iktidarı Kur'an'da bulamazsınız. Yok, yok. Sadece Nur Suresinin 34. ayetinde nasihat var. Yatağınızı ayrı tutun var. Bir de Fadrıbuhünle ibadet geçiyor. Reda gelmedik, geleceğiz. Döebilirsin diyor. O dövmeyi açacağım. Ne dövmek mi demek? Nasıl dövülecek? Bunun dışında böyle rica'ya, vaaza, nasihata dayalı bir iktidar. Adalete dayalı bir iktidar. Evlilik hayatının gücü, kuvveti neye dayanıyor? Adalete, merhamete, sevgiye, muhabbete, şefkate. Dilim ya hatırlasın, geçen dersimizde şöyle bir fikirlerini bir daha gözden geçirin. Ne olacaktı bu evde bakıyorsunuz. Öyle bir güzelliklerle sizi buluşturmuştum ki Karşılıklı sevgi, şefkat, adalet, nezaket, müsamaha, paylaşma, sadakat gibi Yüce ahlaki değerlerle bu evde iktidar var Bilgi iktidarının meyveleri olarak görüyorum bunları Kıymetli Kuvvete dayalı olan bir iktidarı mevette Yani o sevgi ortadan kaldırıyor Bir başka yaptırım gücüne biliyor musunuz? Duyguların bencilliğini ortadan kaldırır. Duygu bencilliği. Duygulu hareketinde tane o ben ya egoistik yoktur orada. Paylaşım ahlakına engeldir bu duyguların bencilliği. Halbuki aile hayatında siz paylaşımı kaldırdığın zaman hayat biter neredeyse. Paylaşım ahlakını ortaya koyan temel değer işte bu nedir Mevlette? Bunu yaşamak istiyorsanız Yaptırım gücü olan Mevettehin yaptırım gücü olan Duyguların bencilliğini Ortadan kaldırma noktasında Hiç zaman zorlanmayacaksınız Mevettehin bir başka yaptırım gücü vardır Aile hayatınızda Karı koca hayatınızda Karı kocanın ilişkilerini Dikey değil Yataylaştırır Dikeyde emretme, emralma vardır. Yatayda paylaşmak vardır çünkü. Yatay ve dikey. Ve bu dikey var ya, bizim miracımızdır dikey. Yatay hicretimizdir. Aile hayatında dikey bir tavır olmuyor. Yani üstten alta doğru değil. Paylaşım aile akıl çöz konusu. O erkeğin bir derece üstün olmasını size söylemiştim. Yönetimden kaynaklanan, mali fedakarlılığından kaynaklanan bir yücelik ve müthişe cenab görev üstünlüğü, vazife üstünlüğü açıklamıştık. aklamıştık. Burada ise karı kocanın ilişkilerinin dikey değil yatay biçimde seyretmesini sağlar. Azze ve Celle. Bir başka husus fedakarlığı pekiştirir. Mevetteh o sevgi fedakarlığı ne yapar? Pekiştirir. Çünkü sevgi Evlilik hayatında fedakarlıktır. Yani sevgiyi yalın halde değil, somutlaştığı zaman onun fedakarlık yapmaktadır. Ve mevetteh dediğimiz sevgimizin bir başka yaptırım gücünde ne vardır? Tercihlerine saygı duymak. Yani hanımın tercihleri vardır, erkeğin tercihleri vardır. Bu tercihlere saygı duymayı mevetteh sağlar. Efendim sabah kahvaltısında e, sen çorba içmek tercihin çorba yaptın. Hanımın da zeytin peyniri yaptı. O, Onun tercihi, sen de onun tercihi. Eğer mevetteh dediğiniz sevgi hakikaten hakimse o eve, bu tercihlere saygı duymak lazım. Sen çorbanı iç, ben de zeytin yiyeyim. Ama hanımının tercihini erkek, erkeğin tercihini hanım dışlamak istediği zaman, demek ki mevetteh dediğimiz o sevginin artık yaptırım gücü, ne yapmıştır? Zayıflamıştır. Bu da bizim aile hayatımızda mevette kelimesini tam yerli yerince oturtturmak ve yerli yerince ortaya koymakla mümkündür. Mevette muhabbet, ünsiyet, sevgi ve saygı demektir. Bu da eşlerin birbirlerine güvenini, sadakatini ve bağlılığını oluşturur. Günümüzde en çok sıkıntıya girenle güven bağlılık ve sadakat. Hep lügatlara gitti bunlar. Ne yazık ki karı koca artık birbirine güvenmiyor. Çocuklar babalarına, annelerine güvenmiyor. Anne babalar çocuklarına güvenmiyor. Komş komşuya güvenmiyor. İşveren iş alanı güvenmiyor. Gitti o muazzam nimet elimizden, avcumuzdan geçti gitmiş oldu bu anda. Sadakat, sevgi ve samiyet gönüllerin birleşmesini sağlar. Öyleyse bu muhabbeti bu sevgiyi, bu müvetteyi sigortalamak ister misiniz? Zimmetlemek ister misiniz? Bende kalsın, bizde kalsın evimize, yatak odamıza, 24 saatimize hakim olsun istiyor musunuz? Öyleyse karı koca birbirlerine saygı olacak. Saygı, saygı, sevgiyi hem besler hem de sigortalar. Karı koca hayatınızda eğer sevgi yavaş yavaş azalmaya başlamışsa... Saygıda bir problem başlamıştır Saygısızlık Sevgisizliği getirir Saygıyı yavaş yavaş ortaya koyduğunuz zaman Yavaş yavaş da sevgi eski formuna Eski formatına mutlaka Dönecektir Bu da bizim evlilik hayatımızda Dikkat edeceğimiz bir konuydu Bunu takdim etmiş oldum Kıymetli kardeşlerim Şimdi zamanım daraldı ama Bir konuyla Sizi paylaşmak istiyorum İnşallah Kalan mevzuyu diğer derslerime takdim edeceğim. Evlilik hayatına bir de merhamet vardır. Çünkü merhamet ve mevvetteh ikiz kardeştir. Yani evliliklerimizin oluşmasını sağlayan ve Allah'ın varlığını belgeleyen, kanıtlayan ayetlerden bir tanesi olan mevvetteh ve merhametin de arka bahçesine sizi götürmek istiyorum. Merhamet, merhamet. Aile yuvası, muhabbet, hürmet ve merhamet üzerine bina edilmektedir. Merhamet, evlilik hayatında yavaş yavaş gelişen, karı kocanın birbirlerine nazik, hoşgörülü ve birbirlerine düşkün olmalarını sağlayan duygusal bir ilişkidir. Karı kocayı birbirlerine düşkün kılan neymiş? Merhametin Duygusal ilişkisidir. Yani birbirlerine düşkün olmalarını sağlayan duygusal bir ilişki. Bir tanesi bakıyorsunuz bir kanun olarak araya giriyor. Bir tanesi duygusal bir ilişki olarak giriyor. Bu da merhametle birdenbire olmuyor. Yavaş yavaş. Ya ben sabahleyin yatakta yatıyorum. Hanım kalktı aynı saatte. Mutfakta şu anda benim kahvaltımı hazırlıyor. Vicdanını koca konuşturduğu zaman hanımına merhamet misiniz gerek. Efendi, efendi işine gidiyor, bakıyor hanım evde, ''Ya kocam şu anda o zor, o sıcak ortamda ne yapıyor acaba?'' diyor. Onun fiziki gücünü kullanmasındaki zorluğu hesaba katıyor, içine merhamet geliyor. Bir de bak, merhamet damlaya damlaya, damlaya göl olduğu gibi, bir de baktığınız 20 gramlık merhamet, gönül dünyamızda oldu, 1 kilogram. Allah merhametli bir anne, merhametli bir baba, daha merhametli bir karı, merhametli bir koca. Dönemine girdik. Daha anne baba bile gelmedi. Karı koca hayatının dahi merhametin yaptırım gücünü öyle bir noktaya götürelim ki dikkat edin yaşlık dönemimizde cinsel sevgi aşağı seviyelere düşer. Ve iki eş birbirine gençliklerinde olduğundan daha fazla birbirlerine sahip çalışırlar. 80-70 yaşındaki karı kocanın hayatında cinsel sevgi diye bir şey kalmamıştır. Ama 25 yaşlarındaki 25 yaşlarındaki kullanmış olduğu sevgiler daha fazla kuvvetlenir. Niye? Allah'ın verdiği sevgi tükenmez biliyor çünkü meveddet demiştik ya. Mevadde ve merhametin bu özelliklerinde çok iyi değerlendirmek, çok çok iyi anlamak lazım. Öyleyse merhamet eden bir erkek ve merhamet eden bir kadın bu atmosfer içerisinde yaşarken genlerinden Rahimlerde buluşacak siperin ve yumurtalığın oluşumdaki bir çocuğu artık siz dünyaya gelmeden evvel ilahi kudretin ışığında şekillendirmeye seyip oluyorsunuz. Güzelleştirmeye seyip oluyorsunuz. Zekasından tutunuz ahlak ve edebine varıncaya kadar pozitif yönde tesir gücünü vere vere vere dokuz ayı doldurmaya çalışıyorsunuz. Bu özellikle dünya gelen çocuğun eğitimi de kolay, büyütülmesi kolay, sevmek kolay, her şey kolay. Yok, bu kolaylıkların yerini zorlu kalmışsa mutlaka dış etkenlerde müdahalede bir sıkıntı var diyor. Değerli kardeşlerim, evlilik hayatımızın 80-90-100 metrekarelik bölümündeki devam eden bu hayat tarzının temel ögelerini, kilometre taşlarını inşallah dediğim ki sizlere daha 10 ders boyunca aktarmaya çalışacağım. Bu haftaki dersim de burada nihayet ermiş oluyor. Bu vermiş olduğum bilgiler sadece sizin kulaklarınızda, zihinlerini depolanmasın. Lütfen bunları beylerinizle, hanımlarınıza paylaşın. Gerekiyorsa tatlı bir ortamda paylaşın. Uygulamaya çalışın. Evlenme çağına gelen bekar kızlarınıza ve bekar gençlerine bu bilgiler Allah aşkına bir öğretmen edasıyla... Merhamet ve şefkat dolu bir anne psikolojisi yap içerisinde lütfen aktarın. Hatta ve uygulayın, provalar yapın daha doğrusu. Vereceğiniz kızınızın evleneceği kocasına bir suyu nasıl ikram edeceğini bak kızım Ayşe. Babana bir su ikram edeceğim, sen beni izle, aynen bunu sen kocana yapsırtın yere gelmez. Ben kocana yaptım, bak 30 yıldır daha kaşında kara var demedi baban bana. Deme hakkını dili dersiniz. Bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekrar tekrar bu forumumuzun ülkemiz ve ülke insanımız için hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'ın selamı, bereket ve rahmet üzeriniz olsun. Teşekkür ederim efendim. Evet.